Dünya mirası adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçum. Merhaba, ben Derya. Yanımda konum Doçent Doktor Yonca Erkan Kösebay var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Doçent Doktor Yonca Kösebay Erkan, Kadir Üniversitesi UNESCO Dünya Miras Alanlarının Yönetimi ve Tanıtımı Kürsüsü Başkanı, Sanat ve Tasarım Fakültesi Hocası. Ee, tam derler ya ayağınızın tozuyla geldiniz. Yonca <gülüyor> Hanım da Polonya'nın ünlü şehirlerinden Krakow'da yapılan UNESCO Dünya Miras Komitesinin bu 41. toplantısından henüz geldi. <gülüyor> Evet. Çok sıkışık olduğunuzu biliyorum. Gündeminiz de çok yoğun. Tekrar çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Bize güzel haberler getirdiniz biliyorum. Sizden dinleyelim mi? Evet, son yıllarda gerçekten e, Türkiye adına güzel başarılar e, elde etmek mümkün oluyor. Dünya Miras Listesi'ne e, yeni adaylıklar kaydettirebiliyoruz. E, bu yılda Afrodisiyas e, Dünya Miras Listesi'ne girdi. Türkiye'nin 16. E, alanı e, olarak... Bildiğiniz gibi bu tarihe kadar 1052 alan listede kayıtlıydı. Hmm. Bu toplantı sonucunda 1100'e yaklaşan rakamlara daha da yaklaşmış olacağız. Liste hızlı büyüyor. Evet. İsterseniz ben biraz Dünya Miras Listesi'nin bu toplantıda neler görüşüldüğü hakkında size gözlemlerimi aktarayım. Çok iyi olur. Bildiğiniz gibi Dünya Miras Listesi'ne kayıt süreci adaylıklar aracılığıyla en çok basında yer tutan bölüm orası ama onların dışında listede olan alanların korunmasıyla ilgili de önemli bir gündem oluşuyor. Biz bunlara koruma raporları diyoruz toplantının büyük bir kısmı bunların tartışmasıyla geçti. Bunların içinde de kentsel alanlar büyük yer tutuyor çünkü kentler üzerindeki sorunlar baskılara gidererek büyümekte ve bunlarla baş etme yolları da tüm kentleri, listede olan kentleri zorluyor. Bu açıdan ciddi tartışmalar bu alanlarda yapıldı. Hatta bu koruma durumunda yeteri kadar başarı gösteremeyen alanların tehlike altındaki dünya miras listesine alınması da söz konusu. O yüzden bu çok sayıdaki adaylıkları ciddi olarak ele almak ve izlemek gerekiyor. İstanbul bu aşamada koruma durumu raporunu sundu ama toplantıda tartışılmadı. Ama bunun yanı sıra diğer bir sürü alan tartışmaya konu oldu. Mesela çok iyi bilinen yerlerden bir tanesi Viyana'nın kentsel merkezi. Ee, uzun zamandır tehlike altında e, kabul edilebilecek gelişmeler e, gösteriyor idi ve bu toplantı sonucunda e, yeteri kadar korunamadığı ve kentsel e, gelişmelere karşı e, kendini iyi koruyamadığı gerekçesiyle tehlike altındaki hmm. dünya miras listesine kaydedildi evet. e, bu önemli bir gelişme çünkü biz batılı kentlerin bu listeye alınmayacağı gibi bir kanaate hmm. e, sahibiz <gülüyor> halbuki öyle değil e, örneğin Liverpool'da İngiltere'de e, bu evet. listeye kayıtlı e, durumda e, önemli e, sorunlarla baş edebilmek için yeni yöntemler geliştirmek e, evet. gerekiyor. Tam da bu e, Afrodisias gibi arkeolojik alanlar için yönetim planlamasını yapmak ile bir şehir içinde yer alan e, miras alanları için yönetim planı yapmak birbirinden epey farklı olduğunu Görüyoruz Oldukça dünya miras listesinde çok çeşitli türde alanlar varlıklar kayıtlı arkeolojik alanlar anıtlar tek başına yapılar grup yapılar kompleksler olabildiği gibi adı o şekilde tanımlanmasa dahi kentlerde önemli bir bölümü tutuyor çok çeşitli örnekleri bir arada görebiliyoruz. Hı hı. Peki jüri özellikle bu hangi kriterlere önem e, veriyor? E, şöyle e, dosyada e, sunulan e, gerekçelerin iyi anlaşılmış olması gerekir. E, dünya miras listesinde var olmanın gereği üstün evrensel niteliği e, belgelemiş olması e, gerekiyor. Ve bunu karşılaştırmalı olarak diğer alanlarla e, eşsiz bir e, nitelikte hı hı. gösterebilmesi e, lazım. Buna ek olarak e, iyi korunmuş Olması gerekiyor e, Korunamayan ama değeri yüksek olan bir alanın Listede temsil edilmemesi e, Tercih evet. ediliyor e, Bu tür Listeden e, çıkanlar da var değil mi? Işte, bu, bu, bunu bile. koruyamadığınız zaman da evet. listeden e, Çıkmış <gülüyor> oluyorsunuz e, Arzu ederseniz bu yıl yeni giren alanlardan Bazı örnekler vereyim e, ben size Evet, İran'dan lütfen. Yezid kenti, Japonya'dan Okinoshima Kutsal Adası, <gülüyor> adalar. Adalar. adalarla ilgili enteresan bir örnek evet. de var. Hazır siz adalar dediniz ben ondan da bahsedeyim. Çin'den bir örnek kulangcu Adası tarihi bir yerleşme olarak, uluslararası bir tarihi yerleşme olarak dünya mirasına kaydedildi. Bunun özelliği şu şekilde Amoy kenti yakınlarındaki bir ada burası ve Çin'in giriş kapısı olarak hı hı. kabul ediliyor. İki kilometreden küçük bir ada evet. ama 19. yüzyılda batılı dini grupların, uluslararası ticari ve finanslar kuruluşların, konsoloslukların, diplomatik heyetlerin yerleştiği bir hı hı. alan ve bir konut yerleşkesi. Çok kültürlü bir yaşam alanı hakim yaklaşık 100 yıl. Ee, bu şekilde bir e, yaşam e, sürülmüş burada ve buna bağlı olarak çok çeşitli mimari akımlar aynı anda evet. bu adada izlenebiliyor. Ee, ve buna bağlı olarak ikinci ve dördüncü kriterlerden Hı -hı. E, ada Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi. E, bu adada var olan e, Amoy e, Deko stili, Hı -hı. E, modern mimarlık örnekleri ve 20. Hı -hı. yüzyıl Ardekosu gibi örnekler e, öne çıkıyormuş. E, adaları... Dünya Miras Listesi'ni alma sürecinde mutlaka e, çalışılması gereken Gen örneklerden... Örneklerden biri. Bir tanesi. Evet. Ben baktım, bizim adalarımız çok daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> mutlaka. Siz isterseniz şöyle yapalım mı? Bir programa önce küçük bir konuşmamız olmuştu. Oranın atmosferini anlatırken çok hoş. Hem açılışından bahsettiniz, hem de müzikten bahsettiniz. İsterseniz siz... Onu çok, çok sevinirim. Çok küçük bir giriş yapalım. Çok sevinirim. Ee, bu toplantının açılışında bir e, konser e, düzenlendi. E, konseri veren e, piyanist Polonyalı bir e, genç e, sanatçı. Kendisini tanıtırken e, ismini e, söylemek istedi ve <gülüyor> Dedi çok esprili bir şekilde e, Polonya'da çok sesli harfin yan yana gelmesinden kaynaklanan bir e, durum söz konusu İsmini doğru telaffuz edebilecek miyim çok emin değilim e, Lejek e, Mosier e, kendisi e, klasik müzik eserlerini caz olarak e, seslendiriyor Çok başarılı bir müzisyen hmm. e, Herkesle bu atmosferi bu ortamı evet. e, paylaşmak istedim bize de kısmetmiş. Yaşasın. Dünya Mirası Adalar programı dinliyorsunuz. Şimdi Yonca Erkan'a sorularımıza devam ediyorum. Siz UNESCO'nun ortaya koyduğu yeni bir kavram olan tarihi kentsel peyzaj konusu ile ilgileniyorsunuz. UNESCO Dünya Miras Merkezi'nde kentsel miras koordinatörlüğü olarak bu perşembe Paris'e gidiyorsunuz. Sorumlu olduğunuz işlerin başında ise e, tarihi kentsel peyzaj tavsiye kararının yürütülmesi geliyor. E, nedir bu e, kavram? Bir, e, onu ona bağlanarak da bu adalarda da tam bu kavram e, çerçevesinde eline alınamaz mı? Teşekkür ederim e, sorunuz için. E, tarihi kentsel peyzaj tavsiye kararı 2011 yılında UNESCO tarafından e, kabul edildi. Bu sadece dünya miras alanlarını kapsayan bir program değil, onun da üstünde Birleşmiş Milletleri UNESCO'ya e, üye ülkelerin e, onay verdiği bir e, tavsiye kararı ve temelinde de e, bütünleşik bir koruma yaklaşımını e, ortaya koyabilme e, iradesi e, yatıyor. Burada dört konuda bir odaklanma söz konusu toplumsal katılım, bilgi ve teknoloji araçlarının iyi kullanılması, finansal kaynakların iyi kullanılması ve yönetsel regulatif unsurların bir arada kullanılmasını öneren bir tavsiye kararı. Bunun ortaya çıkış sebebi de şuradan ileri geliyor. Deminden beri konuştuğumuz üzere e, dünya popülasyonunun büyük bir kısmı artık kentlerde yaşıyor. Ve kentlerdeki sorunlar eski e, araçlarla yönetilemez e, durumda. Yeni yaklaşımlar ve e, peyzaj yaklaşımı dediğimiz e, hı hı. sadece kentin kendisine veya yapılara odaklanan bir yaklaşım değil. Onun çok ötesine çıkan e, çevresiyle e, evet. e, toprak altı, toprak üstü e, ve tüm değerleriyle birlikte kentlerin korunması gerektiğini e, vurguluyor. E, aynı e, sürece paralel olarak da UNESCO'nun e, yürütmüş olduğu e, kültürün kentler için önemini vurgulayan ve e, koruma açısından kültürün gerekliliğinin altını çizen bir e, program da e, devam etmekti. Bu ikisi bir araya geldiği zaman e, hem Birleşmiş Milletler'in e, 2030 sürdürülebilir kalkınma e, ajandası hem buradan hareketli Birleşmiş Milletler Habitat'ın ortaya koyduğu yeni New Urban Agenda planıyla bütünleşik olarak hareket eden bir yaklaşım bu. Bizim bu toplantımızda da kentsel alanlar çok dile geldi. Demin kısaca bahsettim listeye eklenen alanlarda İran'da bir kentsel alanımız var ama Afrika'da da üç yeni alan listeye girdi. Bunlardan bir tanesi ilginç Azmara. E, Afrika'nın modern e, yüzünü, modern mimarisini yansıtan bir e, kentsel e, yerleşme çok başarılı bir e, dosya idi. E, büyük bir e, destek gördü. Hindistan'dan e, Ahmedabad e, tarihi kenti yine aynı şekilde listeye e, alındı. Şimdi ben bunu söyleyince modern, modern. için böyle bir iş gerçekten kötü oldu. Yakın zamanda da çünkü adalarda modern mimariye ait yıkımlar oldu. Ve gelecekte de olma ihtimali var gibi gözüküyor. İşte İstanbul için de o. Yani bu modern mimariyi görmemezliğe gelmek çok acıklı. Oysa dünya mirasına bu yoldan giriyor. Afrika'nın bazı ülkeleri değil mi? Kesinlikle. Demin konuştuğumuz Çin'deki Örnekte de modernist evet. dönemin katkıları vardı. Kentler çok katmanlı olarak Hı -hı. büyüyorlar ve 20. yüzyılın ekleri de bizim için çok değerli. Mutlaka kaydedilmesi, korunması ve geleceğe aktarılması gereken değerlerden biri. Evet. Evet, peki adalar tam bu kavram çerçevesinde de biz bunu bütün olarak Almalıyız ayırarak değil çünkü bizler şu sıra adalarla ilgili yapılan bir bölü beş bin planlar var onları görüşüyoruz adalarda. Bir bölü binler var onları tam e, henüz bakıf olamadık ama e, gördüğümüz e, bazı tehlikeler var bu planların içerisinde işte 2000 bin metre kayalık alanlarda e, köşklerin içine bir bina yapılma yani o bir, bir bütün bir peyzaj adın kendisi bir bütün bunu bu şekilde e, parçalara ayırarak e, yeni düzenlemeler yapmak miras listesinde olma şansımızı nereye götürür? Maalesef parçacıl yaklaşımlar iyi sonuçlar doğurmuyor. Dünyada bugün yak benimsenen yaklaşımlardan bir tanesi doğal unsurlarla kültürel unsurları da bir arada ele alabilmek. Onun için çerçeve giderek genişliyor. Hı -hı. Bu trendin parçası olmak lazım. Bütünleşik bakabilmek gerekiyor. Sahip olduğumuz değerlerden bazılarını tercih etmek yerine hepsini bir arada onların çokluğundan destek alabilmek gerekiyor. Adada da bu değerlerin bir arada bulunması evet. çok önemli. E peki bu... Adaların da dünya Miras listesine girmesi gerektiğini düşünerek biz bir avuç e, <gülüyor> insan işte dünya mirası adalar girişim grubunu e, kurduk. E, İstanbul adalarının UNESCO dünya mirası listesinde yer alabilmesi e, hedefini biz e, amaçlıyoruz bunun için çalışıyoruz e, sivil toplum olarak. Bu, bu mesajı nasıl yetkilere iletebiliriz? Yani sizce bu yolda ilk başarmamız gereken nedir bu durumda? Bu size özgü bir sorun da değil aslında. <gülüyor> bu 41. Dünya Miras Komitesi sırasında çok benzer sorunların dile geldiğini görüyoruz. Bunları aşmak için de UNESCO ve Uluslararası camiada farklı yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Mesela bu toplantıda ilk defa yapılan faaliyetlerden bir tanesi alan başkanlarına bir forum düzenlenmesi Hı -hı. şeklinde oldu. Çünkü her alan kendinden sorumlu ama diğer alanlarla bir araya gelip sorunları tartışma imkanı bulamıyor idi. Bu forum aracılığı ile 1052 alan olmasa bile büyük bir sayıda alan başkanı bu toplantıya katılıp görüşlerini dile getirdiler ve bildirge Hı -hı. yayınladılar. Bir başka bu konunun ele alındığı yön genç profesyonellere bir forum düzenlendi. Orada da gençlerin yaklaşımı, beklentileri ve dünya mirasının korunmasına verebilecekleri katkılar hı hı. ifade edildi. Bunlar UNESCO için de yenilik kabul edilebilecek konular. Bir başka e, yan etkinlik e, Europa Nostra tarafından hı hı. E, düzenlendi. E, orada da e, sivil toplum örgütlerini bir e, yapısal diyalog içinde nasıl bir araya getirebiliriz ve e, onların katkılarını evet. e, alabiliriz diye bir e, soru soruldu. Sivil toplum da e, bizim için çok önemli ayaklardan bir tanesi. E, onların da konuya dahil edilmesi ve e, şeffaf bir şekilde görüşlerini aktarabilmelerinin e, platformunun oluşturulması e, gerekiyor. Bu da mı yeniydi? Bu, bu, bu seneki yeniliklerden mi? Bu, bu da evet. e, bu seneye özgü yeniliklerden ama bunların her biri e, geliştirilmek üzere ele Hı -hı. alınan e, konular. E, UNESCO kendini şu şekilde e, yenilemek de istiyor. Maddi sıkıntıları var. Bunu aşmak için de farklı Hı -hı. bir proje geliştirildi. Hı -hı. E, Pazar yeri adını verdikleri bir proje e, geliştirmişler. Bir web sayfası üzerinde. E, fona ihtiyaç duyan e, konuları e, tanıtmışlar, projeleri tanıtmışlar ve Bunlara destek aranıyor. Ben bunlardan bazıları örnek evet. vereyim isterseniz. Çok çok iyi olur. <gülüyor> Bizim için örnek özellikle bunlar. Çok çeşitli <gülüyor> konular. Mesela depremle yıkılmış olan Nepal, Sanktu kentinin canlandırılması hmm. için bir desteğe ihtiyaç var. 600 bin dolar talep edilmiş. Alan başkanları için bir küresel network oluşturulması hmm. projesi var. 250 bin dolar talep edilmiş. Palmyra'daki bel tapınağı için acil önlemlerin yapılabilmesi için 150 bin dolar talep evet. edilmiş. Böyle 17 tane proje belirlenmiş ilk etapta. Hı hı. Bunlara e, destek. destek bekleniyor e, küresel ölçekte. Harika. Bunlar olmadan yol almak çok zor çünkü. Fon, fonlar şart. Fon, fonlar şart ve uluslararası camiayı harekete geçirmek şart. Evet. E, i̇şbirliği yapılması hı hı. gerekiyor. Bunun ortamının e, kurulmuş olması da çok e, önemli. Bazı başlıklar daha vardı. Um... Bizim düzenlediğimiz bir yan etkinlik oldu. Ha, ondan, ee, da ondan da lütfen. bahsedeyim lütfen. Ee, ondan da bahsedeyim. UNESCO olarak e, Culture Urban Future adı verilen bir küresel e, rapor hazırlandı. Bu kentlerin e, tüm dünyada nasıl e, koşulda korunduğu, hangi sorunları olduğu ve başarılı oldukları e, unsurları ele alan bir e, konu. Farklı coğrafyalara özgü e, sorunlar e, ele alındı. Bu Kaynak UNESCO'nun web sayfasında online olarak elde edilebiliyor ve bu çerçevede bir yan etkinlik düzenlendi. Hı hı. Burada konuşmacılar, UNESCO'yu temsil eden uzmanlar olduğu gibi Francesco Banderin gibi, üniversite ayağında Mike Turner, Jad Tebet, bir komite üyelerinden tecrübeli bir isim, ICOM, ICOMOS ve Afrika Dünya Mirası Fonundan katılımcılar vardı. Ben de bu toplantıda UNESCO'nun tarihi kentsel peyzaj yaklaşımını nasıl ele aldığını anlattım. Bir başka yan etkinlikte ICOMOS'un düzenlediği bir etkinlik oldu. Burada da Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini e, Lokalize etmenin yolları e, incelendi Bu toplantıyı da yine bir Türk e, araştırmacı <gülüyor> Daha önce sizin de konuğunuz olmuştu evet. Doktor Ege Yıldırım evet. e, İKOMO Sürdürülebilir e, Kalkınma e, Temsilcisi e, Onun düzenlediği bir etkinlikti e, Türkiye olarak gayet aktif bir e, katılımımız oldu evet, e, İyi ki varsınız diyorum gerçekten <gülüyor> Bir başka önemli e, adım da ee, önümüzdeki yıllarda gündeme gelecek olan Kızılırmak Deltası e, adaylık başvurusunun Hı -hı. tanıtıldığı e, Türkiye'nin bir e, etkinliği ve sergisi e, oldu. E, bu da önemli çünkü Türkiye'nin bildiğiniz gibi doğal alanlarda herhangi bir e, adaylığı yok. E, Hı -hı. İlk defa bir doğal alan adaylığı Hı -hı. hazırlığı içindeyiz. E, bunu da çok e, önemli buluyorum. E, dinleyenlerle paylaşmak istedim. Evet. Peki son toparlarsak ben yine... E Başlıkları size vereceğim. Başlıklardan siz devam edin lütfen. <gülüyor> Bu çok daha yeni geldiğiniz için her şeye çok hakimsiniz. Ben sorularımla alan daraltmak istemiyorum. Devam edin. Tabii, tabii memnuniyetle. Bu toplantının önemli tartışma konularından bir tanesi de savaş sonrası tahrip olan alanların yeniden inşası süreciydi burada toplantının bulunduğu yer de önemli. Polonya İkinci Dünya Savaşı bu yıkımları çok derin olarak yaşamış bir ülke. Varşova'nın rekonstrüksiyonu sırasında büyük deneyimleri olmuş ve şu an Suriye, Irak'taki savaş sonrası kentlerin yeniden yapılandırılması için ciddi çalışmalar var ve iki tecrübenin bir araya getirilerek bu sorunlara yaklaşılması düşünülüyor. Burada önemli bir kavram sadece yapıların yeniden inşa edilmesi değil, halkların yaralarının sarılması ve insani boyutuyla bu yenilenmenin yapılabilmesinin yolları aranıyor. Bu evet. açıdan da çok önemli bir girişim. Gerçekten bu sene çok başarılı bir toplantı. Sizin anlattığınızdan ben onu anlıyorum. Çok teşekkürler. Vaktimizin sonuna geliyoruz ama ne olur birkaç cümleyle yine... Aa alan planı alan planı diyoruz adalar için alan alan son sözü size veriyor planı gerçekten çok önemli Tüm gayretlerin tüm alanlar için dünya miras alanı evet. olmasa dahi alan yönetimine odaklanması gerekiyor sorunlarımızı daha kolay bütünleşik bir şekilde çözebilmemizin yolu buradan geçiyor. Peki çok teşekkür ediyorum sevgili Yonca Erkan Kösebay bizi twitter adresimiz büyük harf alt tire mirası alt tire adalar ve dünya mirası adalar facebook sayfamızdan takip edebilir Dünya dünyamirası.adalar.gmail.com adresine düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Ee, Hoşçakalın Adalar hepimizin. Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orçuk.